1731, numaralı konu, Hazreti Ömer'in bir hutbe irad ederek Müslümanları fazla mehir vermekten ve savaşta öldürülenlere, şehit oldu, demekten nehyetmesi, evet, Hazreti Ömer bir gün bir hutbe irad ederek şunları söyledi, ey Müslümanlar, kadınlara verilen mehirde aşırıya kaçmayınız, çünkü mihrin çokluğu dünyada bir şeref ve Allah katında bir takva olsaydı bunu hepinizden önce Hazreti Peygamber yaparlardı, o hiçbir hanımı ya da kızı için 12 ukiyeden fazla mehir vermemişi, ya da almamıştır, kadınlara fazla mal ve mehir verdiğinizde kalbinizde onlara karşı bir düşmanlık uyanır, bir zaman gelir ki kadın da, kırba ipine varıncaya kadar benimdir, der, ey insanlar, Gazada ölen bir kişi için, falan adam şehit oldu, ya da, falan adam şehit edildi, demeyiniz, çünkü belki de o adamın gayesi ticaret yapmaktı ve bunun için de bineğinin terkisini altın veya gümüşle doldurmuştu, savaşta öldürülenler için Hazreti Peygamber'in de buyurdukları gibi, kim Allah yolunda öldürülmektedir, Ölür veya ölürse o cennettedir, deyiniz, Hazreti Ömer bir gün minbere çıkarak şunları söyledi, ey insanlar, size ne oluyor ki kadınlara haddinden fazla mehir veriyorsunuz, Hazreti Peygamber ve sahabileri 400 dirhemden fazla mehir vermezlerdi, eğer mehrin fazlalığı Allah katında bir takva ve dünyada bir şeref olmuş olsaydı siz onları bu konuda asla geçemezdiniz.